ee, ...yapımcı olarak Can Gümüş de katıldı. Artık Can Gümüş ile beraber programı yapıyor olacağız. Merhaba. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Ee, programımızın bu bölümünde e, Can'la beraber e, aslında kadınlık ve mültecilik üzerine bir işi konuşarak başlayacağız... Ee, sen belki bu konuda nasıl ilerleyeceğimizi biraz anlatabilirsin Tabi bugünkü konuğumuz Ok Meydanı Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nden Songül Yarar Songül Hanım dernek bünyesinde kurulan kadın kadına mülteci mutfağından bahsedecek bize ee, Ama öncesinde bu mutfağın e, yararlı sanat arşivinde bir benzeri olduğunu düşündüğümüz bayta Karaman'ın bir tanıtımını yapmak istiyoruz size ee, Bayta Karaman, 531 numaralı vaka ...Filistin'in Nablus şehrinde kurulmuş bir kadın merkezi. Merkezin ev sahipliği yaptığı gıda ve kültür odaklı etkinlikler... ...on yıllardır savaş ve çatışma koşullarıyla mücadele eden Filistinli kadınlara iş imkanı yaratıyor. Ayrıca Filistin'in kültür mirasını uluslararası misafir ve araştırmacılarında dikkatine getirmek amaçlanıyor. E, Songül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir olanağın sunduğunuz için bize de. Biz teşekkür ederiz. Kadın Kadına Mülteci Mutfağı'ndan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl kuruldu? Kadın Kadına Mülteci Mutfağı nedir? Ne yaparsınız? Hı. Ee, öncelikle 2016'da reçeller yapmaya başlandı. yani turşular, yani bizim dernek bünyesinde yapıyorlardı, henüz bir yerleri yoktu. daha yeni tanışıklığımız başlamıştı. ama kadınların çok çocuğu olduğu için çalışamıyorlardı da ama böyle bir gelire de ihtiyaçları vardı. Daha sonra e, derneğimizi açtık onlara. Reçel yapabileceklerini, turşu yapabileceklerini söylediler. Ve işte kadınlarla aslında bizim hani kadınlardan önce çocuklarla çalışmalarımız vardı. Çocuklara işte o savaş psikolojisinin üzerlerinden atmaları için çocuk atölyeleri yapıyorduk. Bu atölyelerle anneler getiriyordu çocuklarını ve onlarla tanışmış olduk. Onlarla tanıştıktan sonra toplantılar yapmaya başladık. Neler yapabiliriz diye. E, reçel ve turşu ilk Konuşulan fikirlerde yapabiliriz dedik Sonra işte farklı derneklerden Ocak aldık İşte şey plastikçilerden leyenler aldık yani ufak tefek Elimizden geldiğince evlerinden Tencereler getirdiler Malzemelerimizi aldık ve ilk işe Öyle koyulduk yani 9-10 kişiyle İşte önlükler Boneler herkes çalıştığı iş yerinden Yine bir şeyler getirdi biri bone getirdi Biri işte mutfak önlüğünü getirdi Öyle başladık hem de de çekiyorduk tabii yine hijyenik olsun diye uğraşıyorduk ama tabii onu gören arkadaşlar hani hijyenin daha iyi olması gerektiğinin işte mutfaktaki bulaşık sabunlarının görünmemesi şunun olmaması gerektiği fikri oldu. O ilk reçellerden sonra bir sürede evlerde hani daha temiz mutfaklarda üretim yapıldı ve o arada... Dayanışma da artıyordu, gönüllü arkadaşlar vardı, işte STK'lar vardı derneğe, işte mültecilere yardım eden ve burada bizim ihtiyacımız olan şeyleri her zaman soruyorlardı. Neye ihtiyacımız var? O zaman diyorduk ki kavanoza ihtiyacımız var, işte meyveye ihtiyacımız var, kimisi bahçesinden meyvesini, bize gönderdi hatta mülteci kadınlar gidip bahçelerinden topladı. Kimi demlik gönderdi, kimi evdeki fazla kavanozlarını gönderdi. Yani tamam kimi şeker gönderdi Carrefour'dan alıp kargoyla. Yani tamamen bir dayanışma ürünüydü ilk yapılan reçeller. Sonra ne olabilir hani bir mutfak fikri gelişti. Kadınlar işte bu mutfağın adını kendileri koydular hani bizim müdahalemiz olmadan. Kadın kadına mülteci mutfağı olsun diye Hı. ve bu mutfak işte ilk afiş şeylerini bastık etiketlerini gönüllüler yaptı yine bunlar çalıştıkları atölyelerde ya da matbaalarda ve o reçeller öyle çıkmış oldu. Daha sonra büyük işte sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bir mutfak işte inşaattan bulduğumuz bir e, dükkanı mutfağa sanayi tipi bir mutfağa dönüştürdük. Şimdi şu andaki peki yürüttüğünüz faaliyetler nasıl kaç kadın var şu anda kadın kadın namülteci mutfağında çalışan orayı kullanan hı hı. şu anda 17 kadın var ama daha fazla kadın var hani derneğin etrafında tabii hani çok fazla hani para ya da paylaşım olamayacağı için bu kadınların sadece 17'si şu an çalışıyor ama daha büyük bir mutfak olduğunda hani bu kadınlar ya da daha çok talep işte siparişler geldiğinde bu kadınlar vardiyalı çalışabilir o 17 sayısı 36'ya 38'e çıkabilir yani siparişe göre aslında yani bu 17 kadının da tamamı da çalışmıyor gelen sipariş o gün neyse işte reçelden elmayı yapan altı kişi geliyor onu yapıyor yemek sipariş catering bir hani yemek Yemek firmasına sipariş geldiği gibi oraya da gelirse onu yapıp üç kişi götürüyor. Yani az kişi de çalışsa onlar toplanan parayı eşit bir şekilde paylaşıyorlar. Reçel ve turşu mu öğretiyorsunuz şu anda? Başka, şeyler de Başka yapılıyor. şeylerde yapılıyor mu? Başka şeylerde Suriye'ye özgü yemekler yapılıyor. Toplantılara, seminerlere, işte düğünlere, davetlere. Yemek yapılıp işte ille de hani Suriye mutfağı olması gerekmiyor. Çünkü onlar bu sürede Türkiye mutfağını da tanıdılar. <gülüyor> e, Türkler de Suriye mutfağını tanıdılar. İlk hani bizim yiyemediğimiz şeyleri şimdi falafelleri yani biz de çok iştahla yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmiş olduk. <gülüyor> Peki sizin başka işbirliği yaptığınız kuruluşlar var mı? Oktay'dan başka nasıl ortaklıklar kuruyorsunuz? Faaliyetlerinizi nasıl yürütüyorsunuz? Ortaklıklar e, genelde hani insanların dayanışmayla gelerek hani yapabildikleri şeyler oluyor. İşte Spartak İstanbul grubu var onlar çocuklara uzun yıllar hala devam ediyorlar. Yani gönüllülük yapıyorlar çocuklara eğlence, resim, boya, tiyatro, geziler, müzeler. Yani bunun gibi işte bu sos gönüllüleri vardı. Yani birçok adını belki hatırlayamayacağım bir sürü insanın. Gönüllülükle destek verdiği işte valizlerle, arabalarıyla, reçelleri taşıyıp başka bir semte, Kadıköy'e götürdüğü bir gönüllü ağ var. Ya daha kurum bazında değil aslında kişi bazında mı bir dayanışma var? Kurumlar da var, STK'lar da var, dernekler de, kadın grupları da destek veriyor, göçmen kadınlarla, iş... onların toplantıları olduğunda biz dayanışmaya gidip <gülüyor> hani fikirlerimizi anlatıyoruz, <gülüyor> onların fikirlerini alıyoruz. Ama daha çok kendi yağıyla kavrulan bir hani gönüllüler, bağımsız bireysel gönüllülerin daha çok destek verdiği, birebir koşturduğu bir dernek. Mültecilik genel olarak çok zor bir deneyim aslında. Yerinden, yurdundan olma, seni var eden bütün sosyal ilişkilerden koparılma ve bütün güven hissini kaybetmeye yol açıyor mülteci olma hali. E, fakat anladığım kadarıyla dışarıdan bakan birisi olarak kadınlar için daha da zor olduğunu söyleyebiliriz bunu. Sizin fark ettiğiniz, yani zaten kadınlarla, mülteci kadınlarla çalışıyorsunuz, onlara yardım ediyorsunuz, onlarla beraber bir dayanışma içindesiniz. Sizin fark ettiğiniz kadınlar için mültecilik halini erkeklerden farklı kılan neler var? Kadınlar bu süreci nasıl yaşıyor erkeklere göre? Yani ilk süreçleri tabii ki çok zor oluyor. Çocuklarla belki sırtlarında geliyorlar Türkiye'ye. Yani kadınlar ve çocuklar bunun ilk birinci ezilen kısmı oluyor. Yani erkekler tabii ki ezilmiyor demiyoruz ama birinci çünkü evi doyurmak isteyen hani erkek gelir gelmez Türkiye'ye hemen bir iş arıyor. Çünkü Suriye'de de aslında tekstilde çalışıyor. Türkiye'de de tekstil atölyeleri var. Yani onlar için çok büyük bir fark yok aslında. Orada da kiracı olan var, evi olan var. Yani her şeyini bir anda kapatıp yani yolları yani kendinizi bir an onların yerine koyun. Yani kapına kilit vur ya da işte iki tane çantanı al ve yola koyun. Yani geride her şeyi bırakarak gitmiş oluyorsun. Tabii bu onlarda büyük bir eziklik yaratıyor. Gittikleri ülkedeki insanların onları hor görmesi, aşağılaması, işte dil mi bilmelerinden kaynaklanan... Sıkıntılar onları daha da eziyor. Yani benim yaşadığım örneklerde bu insanların, hani bu yoksulluk diğer şeylerden çok insanların onlara karşı tutumları onları daha çok yıprattığını <gülüyor> ifade ediyorlar. Ama yani dayanışmayla ayakta kalabildiklerini de görüyorlar. Ee, tabii siz mutfağınızda aslında bu dayanışmanın en önemli örneklerinden bir tanesi kadınlara e, hem... Belki küçük de olsa bir tür gelir kaynağı sağlayan hem de bir arada olma halini birlikte dertleşme birimlerine destek olma halini mümkün kılan bir deneyim. Ee, şimdi belki programımızın bir şarkı arası vererek devam edebiliriz. Sonrasında bu konuyu tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Ee, Songül Hanım'ın önerdiği bir şarkıyı dinliyor olacağız bugün. Ne dinliyoruz Songül Hanım? Bugün Meryem Meryem Osmanlı askerleri tarafından tecavüz edilen bir askerin nişanlısına yaktığı bir ağıt aslında bu. Onu dinleyeceğiz Simurg'dan. Tekrar merhaba. Yararlı sanat programının ikinci yarısındayız. Ee, Songül Yarar'da de bizimle. Ee, biraz Songül Hanım'la şimdi mültecilerin çalışma koşulları ve genel istihdam şartları hakkında konuşmak istiyoruz. Ee, siz neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Yani siz birinci elden şahit oluyorsunuz eminim. İşte güvencesizlik, düşük ücretler e, ne gibi zorluklarla mücadele ediyorlar ve mutfak buna nasıl cevap veriyor? Evet. Şimdi tekstil atölyelerinde büyük çoğunluğu çalışıyor ve çocuklar da aslında okula başlama oranları daha çok ilkokul çocukları gidiyor. Ortaokul çocukları babalar işte işsiz kaldığında ya da tekstilde işler bittiğinde daha çok kadınlar ve çocuklar aranan emek oluyor. O yüzden de kadın ve çocuklar için çalışma şartları çok zor ee, ...sabah giriyorlar... ...neredeyse güneşi göremiyorlar... ...12 saatlik... ...hani bu tabii ki... ...Türk işçiler için de aynı şey geçerli... ...yani atölyelerde çalışan bir Türk işçi de... ...12 saat çalışıyor... ...ama burada... ...Türk işçi 300 lira alırken... ...yani mülteci işçiye 100 liraya... ...150 liraya 200 liraya... ...neyi yani yapabilirlerse... ...daha çok da... E, ...bu 150 liraları vermiyorlar... Hı. ...yani haftalık oluyor... ...işte bir dahaki haftaya vereceğim... ...ve biriken bir para oluyor... ...yani... Şöyle bir şeyi ben gözlemledim. Yani Türk kadınları örgütlenirken daha zor örgütleniyor. Çünkü işte işi var, bir düzeni var. Ama mülteciler daha hızlı örgütleniyor. Çünkü eksikler çok. Dayanışmayla bunları çözebiliyorlar. Aynı şekilde mülteci işçi için de geçerli bu. Yani mülteci işçi bir atölyeye girdiğinde o atölyeden parasını alamıyorsa... ...bir ikinci atölyeye grup halinde giriyorlar. Yani onları güçlü kılan toplulukla girip o atölye çalışıyorlar... Almazlarsa hani kavgaysa kavga dövüşse ve o e, atölye sahiplerine bir korku oluşturuyor ve paralarını vermek zorunda kalıyorlar. Yani nasıl ki kadınlar işte mutfaklarda bu derneklerde örgütleniyorsa işçiler de çalıştıkları atölyelerde Kalabalık girerek kendilerini korumaya sağ hmm. alıyorlar. Ama tabii hepsi kalabalık giriyor gibi bir algı da oluşmamalı. Tek girenler var, iş bulabilenler var. Yani kayıtlı işçiler var, kayıtsız işçiler var, yeni gelenler. Ama tekstil gerçekten sömürünün çok yoğun olduğu, hmm. denetimin olmadığı, SSK'ların, sigortaların yatırılmadığı. Yani Türk işçiler bile orada sigortası çalışıyorlar. Ama... Sorduğumuzda Türk işçiler şikayet ediyor mültecilerden. Halbuki onlar da bir dönem Türkiye'ye gelmişlerdi. Onları da kimse istemiyordur. Şimdi gelen mülteciler istenmiyor. Ama şu yanları çok güzel. Kolektif hareket ediyorlar, toplu hareket ediyorlar, birlikte giriyorlar. Haklarını böylece... Alabiliyorlar ya da bir dükkan açarak kendilerini korumaya alıyorlar. Hmm. Yani gördüğümüz Te örnekler. Tekstil dışında hangi sektörlerde istihdam ediliyorlar sizin gördüğünüz Yani kadarıyla. benim gördüğüm en fazla tekstil. Çünkü kayıt dışı kimlikleri bile olmasa çalışabiliyorlar. Hani hmm. kayıtlı yani hiç tanıdığım insan yok diyebilirim. Onun dışında hizmet sektörü yeni yeni. Mesela hmm. yeni yeni lokantalar açılıyor. Yani hatta işte marangoz mahalledeki bir marangoza da çırak. Alıyorlar. Yani ucuz işçilik neredeyse Suriyeli mülteciyi bulabilirsiniz hani boyacıdan badanacıya marangozdan otoparktaki işte arabayı yıkayana yani ucuz işçilik nerede varsa mülteci işçiler oradalar. Belki şimdi biraz aslında mutfak özelinden iki halkın e, mutfak kültürünün birbiriyle tanışması, birbiriyle etkileşmesini de konuşmak önemli. Siz bunun da aslında birinci elden şahidisiniz. Az önce bahsettiğiniz Suriye mutfağına has e, falafel gibi ürünlerin bizim için de giderek daha yaygın hale geldiğini e, ve giderek bizim de ağız ona alıştığını. E, reçer ve turşu sizin mutfakta başlangıç noktanız olmuştu üretim açısından anladığım kadarıyla fakat sonra çeşitlendi bu. E, Suriyeli Mutfağı'nda neler var? Neler e, öğrendiniz siz Suriyeli kadınlardan e, mutfak için de? Hmm. Suriyeli mu kadınların mutfağında humus ya da işte tarif edeceğimiz nohut var aslında her hmm. şeylerinde. Nohut var, yeşillik var, reçel var. Yani zeytin, akdeniz, hani Ege, sıcak olduğu için. Hmm. Ama nohuttan her şeyi yapıyorlar. Nohut unu var, falafeli bundan yapıyorlar. Hani belli karışımlar koyarak. Ee, ...işte gül suyu tatlılarına koyuyorlar, yirmiye benzer bizim bildiğimiz. Yani çok çeşitli, bize de çok uzak olmayan bizim de zamanında gördüğümüz yemekler de var. İçli köfte mesela bildiğimiz bir şey onlar da yapıyorlar. İşte kısıra benzer şeylere onlar başka bir ad veriyorlar. Yani benzerliklerimiz var aslında yemeklerimizde. Benzerliklerimiz olmayanlar insanların damak zevki yani... Çok uygun olmadığı için bazen sevmiyorlar ama meraklıları var mesela bunun çok lüks restoranlarda bunlara dünyanın parasını veriyorlar aslında. Hani <gülüyor> ee, onu biz yaptığımızda çok beğenmeyenler de çıkıyor yani burun kıvrandı ama çok beğenerek de yiyen. Yani biz de alıştık şimdi çok seviyoruz yemeklerini güzel de hazırlıyorlar ee, şeyi koyuyorlar içine ee, pekmezin yanında ne vardı <gülüyor> tahinli çok kullanıyorlar <gülüyor> nar ekşisi çok kullanılıyor. Yani tatları güzel güzel yemekler. Peki birlikte oldu. sofra kurmak iki halkın birbirine yakınlaşmasına da sebep oldu mu sizce? Kok ok meydanı örneğinde. Oluyor tabii ki yani sofra kurmanıza da gerek yok. Yani sizin bile herkesin hani şöyle düşünmemek lazım. Hep insanlar şunu der ya param olsun bunu yapacağım. İşte dernek olsun şunu yapacağım. O olsun bunu yapacağım. Hayır hiçbir şey olmasına gerek yok. Yeter ki isteyelim bir kişi bile yani yanında gördüğü sesek hastanesinde dolaşırken bile bir mülteciye yardım edebilir. Bir odayı sorduğunda ona tarif verebilir, gösterebilir. O yüzden de hani herkes bir şey yapabilir onlar için. Yeter ki isteyelim dokunalım onlara. E siz tabii bu anlamda çok somut bir e, yarar e, sağlıyorsunuz onlara bu imkanı sağlayarak mutfağın e, kurulmasında önayak olarak. Peki e, mutfak şu anda e, mutfağa ulaşmak mutfağın ürünlerinden almak isteyenler neler yapmalılar nasıl ulaşabilirler size ve ne gibi hizmetleriniz var aslında mutfakta catering yapıyoruz dediniz ama şey e, o tam olarak nasıl menüler üretiyorsunuz hı hı. ne gibi ürünler var? Hı hı. Şimdi öncelikle Facebook sayfamız var. Ayda bir de tadım günleri. İlkini yaptık. Bu tadım günlerinde hani insanların bu tatlara bakarak hani seçmelerini sağlamak istiyoruz. Bir menü oluştu. Bu menüye her geçen gün yenileri ekleniyor. İnternet sayfasından Kadın Kadına Mülteci Mutfağı ve Kadın Kadına Mülteci Mutfağı nokta gmail nokta com'dan da hani bize ulaşabilirler. Ve Facebook'ta adresimiz var. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi İmranlı Sokak 10 numara. Buraya gelebilirler. Toz şeker gönderebilirler, reçel alabilirler, yine kavanoz getirebilirler, gelip bir gün yapılan yemeğe eşlik edebilirler, kıvırcıkları yıkayabilirler, <gülüyor> onu alıp işte Mecdiye Köy'de bir sipariş varsa oraya götürebilirler. Yani çok insana ihtiyaç var. Yani kadınların hepsinin çocuğu var, yani çok çocukları var, hamile olanlar var. Yani her şeyi yapabilirler. Farklı restoran ya da işte kafelerde, kooperatiflerde reçelleri var kadın kadına, mülteci mutfağı. Nerelerde satılıyor? Alabilirler. Biraz onları sayabilir misiniz? Yani ee, satılan belli mekanlar var mı? Kooperatif, Kadıköy Kooperatifinde satılıyordu. Hı hı. İşte e, Kurtuluş'taki e, kafelerde var. Yani hı hı. şimdi tam değil hepsi Aha. ama yani 6-7 belki daha fazla kafelerde var ve insanlar kendi kafesi olan insanlar da ben de burada satmak istiyorum deyip bizimle iletişime geçebilirler. Oralara da gönderebiliriz ya da gelip kendileri alabilirler bizi bir yükten kurtarmak için. <gülüyor> İstanbul dışına da gönderiyor musunuz? Ee, İstanbul dışına sıvı olduğu için kargolar almıyor. Hani böyle bir arkadaşımız giderse belki onun valizine koyup gönderebiliyoruz ama kargo sıvı istemiyor. Anladım. Sorumluluk almıyor. Ha, şey, bu reçel için mi diyorsunuz? Buna. Evet çünkü onunla birlikte bilgisayarı da taşıyoruz diyorlar. Islanırsa hmm. hani sorumluluk hmm. size ait. Yani kaç yapalım derken göz çıkarmamak için. <gülüyor> o zaman İstanbul dışında ulaşmak isteyenler gelip kendileri <gülüyor> almak. Evet. Var mı hal halihazırda götürülmüş satılan bir yer İstanbul dışında bildiğiniz sizin? Ee, tabii ki Hatay'da bir yere götürüldü. Eskişehir'de kafelere götürüldü. Yani doğal böyle İzmir'de hani giden insanların götürdüğü yerler oldu reçellerimizi. Kermeslere götürüyoruz. İşte Türk yemeklerinden de pizza yapıyorlar bazı toplantılara, seminerlere, onların çağrıldığı seminerlere, kendilerinin yaptığı yemekleri para karşılığında üretiyorlar. Böyle etkinlik organizasyonları catering hizmeti de veriyorsun. Tabii yani, ki. De. <gülüyor> yani düğün dav davetlerine de yemekler yapılıyor istenilen şeyler. Bu şekilde. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Biz ee, teşekkür ederiz. Bugün e, Yararlı Sanat Arşivi programında e, bir e, yarar üreten mutfak hakkında konuştuk. E, kadın kadına mülteci mutfağı. Başlangıç noktamız Filistin'de e, kurulmuş olan Beytel Karamay'dı. Yararlı Sanat Arşivi'nde 531 numarayla yer alan. Orada Filistinli kadınların bir araya gelerek mutfakta çalışarak ürettikleri bir örnekti. Biz de Türkiye'de aslında e, Suriyeli mültecilerle beraber Ok Meydanı'nda ee, Okmaydan Derneği'nin öncülük ettiği Kadın Kadına Mülteci Mutfağı'nı konuşarak e, Türkiye'deki bu benzer örneği e, sizlere tanıtmak istedik. Son Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, ben teşekkür Ay, ederim sağladık. bu olana sunduğunuz için. Kadın Kadına Mülteci adına da teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.